Evet, e, sorularımıza bakıyoruz. Kardeşlerimiz selam veriyorlar. Onlara aleykümselam diyorum. Hayırlı geceler diyenler. Evet, sizlere de hayırlı geceler cümleden. E, Musa kardeşimizin sorusunu sizler de ekranda okuyorsunuz. Kur'an'ı tecrübüzsiz okumanın hükmü. Alim ile davetçi arasındaki fark nedir? Tecvid, güzelleştirme demek, kalitelleştirme demek, bir şeyi en güzel vasfıyla, en güzel edasıyla yapmak demek, Kur'an-ı Kerim'i tecvizsiz okumak demek, namesiz uygun ahenk içerisinde uygun bir ahenk içerisinde okumamak demek. Tecvitsiz okumak demek. E, harflerin okunuşlarında ve harflerin birbirleriyle olan bağlantılarında Arapçada var olan o güzel özellikleri, İzhar edememek, ortaya koyamamak demektir. Tecvizsiz okumak her ne kadar manaya herhangi bir e, ters etkisi olmasa da Eda bakımından, Kur'an-ı Kerim'in ahengi bakımından e, çok büyük bir eksiklik ve zayıflıktır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de وَرَدْتِلِ الْقُرْعَانَ تَرْتِيلًا Ey Muhammed! Kur'an'ı e, tane tane tek tek güzel güzel oku diyor. Bu da tecvid kaydelerine uygun bir şekilde e, harflerin arasındaki münasebeti gözeterek oku manasında e, bir ayet-i kerime Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynü esvatukum Bil Kur'an Kur'an'ı e, Seslerinizi Kur'an-ı Kerim'le süsleyin Güzelleştirin Diyor Bu da e, Tecviddi bir şekilde Nameli Teganni olmadan Harflerin hakkını vererek Harekelerin hakkını vererek ve met metlerin de hakkını vererek okumak suretiyle e, seslerinizi Kur'anla güzelleştirin diyor. Bazı tecil kayıtları var ki bunları uygulamak vaciptir. Ne gibi metdi lazımdaki met vaciptir. Metdi mutasıl daki met bir eliften fazla. Çekmek suretiyle uzatmak vaciptir. Yani bunların terki, terki günah. Günah gerektirir. Meddi tabileri çekmek kesinlikle vaciptir. Meddi tabileri çekmek, tabi mi? Bunları çekmek, bir elif miktarı veya iki hareke çekmek vaciptir. Bunlar çekilmediği takdirde mana bozulabilir mana bozulabilir. Bunlar kesinlikle vaciptir. Meddi tabiler. Çünkü Arapça kelimelerin aslındandır bunlar. Bunlar olmadığı zaman kelimede birçok mana kaybı ve mana değişikliği olacaktır. <gülüyor> Bunun haricinde diğer tecrüt kurallarına uygun olarak okumak Kur'an-ı Kerim'i Tertil üzere okumak demektir. Kur'an-ı Kerim'i e, e, ahenkli ve nameli güzel bir şekilde harfler arasındaki uyumu, ses ahengini uyumunu e, gözeterek okumak demektir ki bu da e, güzel bir şeydir. Peygamberimizin ve Yüce Rabbimizin tavsiye etmiş olduğu bir şeydir. Alim ile davetçi arasındaki nedir? Alim kelime olarak bilen kişi demek, ilim sahibi, bilen kişi demek. Davetçi de demek, davetçi de Allah'ın kulluğuna, Allah'a kulluğa, Allah'ın emirlerine, Allah'ın e, tavsiyelerine, Allah'ın kısaca Allah'ın dinine insanları davet eden ve insanları hataya düşmekten sakındıran haramlara düşmekten sakındıran her zaman doğruyu, güzeli, helali tavsiye eden insanlara da davetçi diyoruz. Hakka davet eden manasında. Alim, alim olabilir ama davetçi olmaz. Olmayabilir. Ama davetçi bir insan davetçi ee, bildiği şeylerin alimidir. Bildiği şeyleri insanlara aktarmakla mükelleftir ve onu elinden geldiği kadar aktarır. Alim ilmiyle amil olmalıdır. Alim ilmini gelecek nesillere miras bırakmalıdır. Alim ilmini Allah rızası için talep etmeli. Allah rızası için etrafına Anlatmalı, Allah rızası için sahip olmuş olduğu ilmi insanlara yaymalıdır. Alimlerin bazıları sadece ilim e, okumak ve talebe yetiştirmeye hayatlarını vakfetmişlerdir. Meydanlara çıkıp davetçi olamamışlardır, yer yer bunu yapsalar da genel itibariyle yapmamışlardır. Ama davetçiler ilmlerinin az veya çok olmasına bakmaksızın bildikleri ve amel ettikleri miktarınca veya daha fazlasını Allah yolunda insanlara anlatan, insanları Allah'ın emirlerine uymaya davet eden, Allah'ın ne ettiği şeylerden de e, sakınmaya davet eden insanlardır. Davetçiler alim olmak zorunda değildirler. Fetva vermek zorunda değildirler. Müştehit seviyesine çıkmak zorunda değildirler. Davetçiler e, ilimsiz de olabilirler. Tabi ilimli olmaları en güzel olanıdır. Ancak bir insan sadece bildiği konularda insanları hayra davet etmiş olsa o da çok büyük bir görev ifade ifa eden bir davetçi olacaktır. Diğer bir soruya geçelim. Bazen insan yalnız kaldığında daha fazla günah işleyebilmektedir. Acaba bunun nedeni ne olabilir? Eğer insanın e, Allah'tan korkusu zayıfsa, Allah'ın kendisini sürekli olarak kontrol altında, murakabe altında e, bulundurduğunu e, düşünmüyorsa, bu konuya olan inancı zayıfsa e, ve bu insan bazı günahları toplum yadırgar, toplum beni dışlar, toplum beni ayıplar diye terk ediyorsa, bu insan toplumdan, tanıdıklarından, uzak bir memlekette olduğu zaman daha fazla günah işler. Ancak mevcut günahları sırf Allah rızası için terk eden bir insan ister ailesi içerisinde olsun, ister kendi memleketinde olsun, ister ailesinin dışında başka bir memlekette olsun e, kesinlikle o günahlara yaklaşmaz. İnsanın e, günahları terk ediş sebebi insanların onu hor görüşü e, ise bu insan... Allah rızası için günahları terk etmiş değil. Sadece insanların kınamasından korktuğu için terk etmiştir. Bu da e, tabi ki olması gereken bir durum değil. İnsanlar sadece Allah'tan korktukları için ve sadece onu razı edebilmek için e, o günahlardan mahsurlu fiillerden Uzak durmalı ve Allah'ın vacip kıldığı, farz kıldığı işleri de yerine getirmelidirler. Kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü nedir? Bazı alimler her ne kadar kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin caiz olmayacağını söylemiş olsalar da, Ülemanın çoğu, cumhur ülema, kabirleri ziyaret etme konusunda e, kadınlar ve erkekler arasında bir fark olmadığı e, kanısındadırlar. Kadınların mezarlıkları ziyaret etmelerinin mahsurlu olduğunu söyleyen alimlerin ileri sürdükleri sebep, Kadınların zayıf, atufi e, ve kolayca etkilenen varlıklar olmaları ve dolayısıyla kabristan'da ziyaret etmiş oldukları yakınları için orada aşırılıklar yaptıkları, altlar yaktıkları bir takım yanlış işler, e, yapacakların tehlikesini, e, ihtimalini göz önünde bulundurarak kadınlar için bunun mahsurluğu olduğunu söyleyen az da olsa bir ülema kitlesi vardır. Ancak cumhur ülama kabirleri ziyaret konusunda kadın ve erkek arasında bir fark olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice'nin kabrini e, ziyaret ederdi. Ve arkasından da Hz. Ayşe gelir. Peygamberimizin yanına e, onun e, nerede olduğunu merak eder. Niçin o kabrin başında olduğunu ona sorar ve odasına dönmesini ondan rica ederdi. Bütün bunlar yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, Hazreti Ayşe'ye kabir ziyaretinde okunacak olan e, duayı öğrettiği yerde bir kabristandı. Dolayısıyla bütün bu delillerden kadınların da kabirlerin yanından geçtikleri veya e, içine girdikleri kabirin, kabristanın içine girdikleri ile ilgili bizlere eğer deliller sunmuştur. Bu e, hadisler ve başka tür hadislerde var tabi ki. E, şimdi e, dolayısıyla kadınların da kabirleri ziyaret edebilecekleri konusundaki alimlerin görüşünü e, almak durumundayız. E, başka bir soruya bakalım. Suizan, kötü tahmin ve kanaatler günah mıdır? Dile getirilmeyip sadece kalpte kalırsa yine günah olur mu? Suizan, gıybetten farklı mıdır? Suizandan korunmak için ne yapmalıyız diye büyük, geniş bir soru sorulmuş. Yine Musa kardeşimiz bunu sormuştur herhalde. Su izan, kötü zanda bulunmak demek. Ya eyyühellezine amenü. Neydi ayet-i kerimede? Ya eyyühellezine amenü. Tenebu kezhiram minedzan. Ey imar denler, zannın çoğundan sakının. Yani zannın çoğu e, yerini bulmaz. Zannınızın çoğu şüphedir. Ey insanlar, sizin zanlarınızın çoğu aslı yoktur. Sadece kuruntudur, şüphedir. Dolayısıyla siz bu hatayı çok yaparsınız. Çok kuruntulusunuz, çok şüphecisiniz. E, çok yaftalayıcısınız. Hemen zan kuruyorsunuz, hemen yaftalamayı seviyorsunuz. Hemen başkalarını dışlamayı, onlarda hata olduğunu ileri sürebiliyorsunuz. Bilin ki zannın çoğu, nedir? Yani günahtır. Zannın çoğu çoğu hatalıdır. isabetli değildir. O yüzden zannın çoğundan sakının diyor Allah-u Teala Hucurat suresinde. Kötü tahmin da de zan demek zaten. Kanaatler yine zanla ilgili. Evet. Bu kötü tahmin, kanaat, şu bu, zan, suizan vesaire, bunların hepsi e, günahtır, yanlıştır, haramdır. Ancak e, mesela e, hırsızlık yapmakla meşhur olmuş hırsızlığı müteaddit kereler ispatlanmış, görülmüş, onaylanmış insanlar tarafından şöhret bulmuş e, hırsızlık konusunda şöhret bulmuş bir insanın kaybolan bir e, malı da almış olabileceğini tahmin etmek söylemek zanla girmez çünkü o e, o işin yolcusudur sürekli bu iş yapmaktadır bu işi de yapmış olma ihtimali yüksektir burada e, ki zan Öyle hani masum, masum e, bir zan değildir. Bu buradaki e, zan aslı olma ihtimali yüksek bir zandır. Dolayısıyla bu tür zanlarda bulunmak mümkün. Eğer delili varsa, şöhreti varsa ama yine de tabii ki kaçınmak lazım azami derece. Dile getirilmeyip sadece kalpte kalırsa yine günah mıdır? Zan. Eğer zan içimizde kaldı, kalbimizde kaldı, söylemedik. Biz şöyle şöyle zannediyoruz ama söylemedik onu. Bu zan günah değildir. Ee, Yüce Rabbimiz e, bizim kalbimizde var olan bir takım e, niyetlerimizden dolayı bizi cezalandırmayacağını ve bunları af edeceğini bize bildiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu bildiriyor hadislerde. Evet. Bununla ilgili tabi birçok hadis var. Bir araştırma yapıp bakabilirsiniz. Ee, Peygamberimiz Ademoğlu aklına bir kötülük geldiği zaman onu diliyle söylemediği müddetçe onu ağzı e, onu eliyle yapmadığı müddetçe e, günahkar günahla sayılmaz onun e, ona o konuda bir mesuliyet yoktur manasında hadis-i şerifleri var. Suyuzan gıybetten farklı mıdır? Suyuzan gıybetten farklı mıdır? Evet, e, arasında Fark olan bölümler de var, olmayanlar da var. Suizan, zanda bulunmak, gıybet ise bir insanın yapmış olduğu bir şeyi, bir hatayı onun arkasından söylemektir. Gıybet, bir insanın yapmış olduğu bir şeyi, gerçekte yapmış olduğu bir şeyi veya yapmadığı bir şeyi fark etmez. O insanın olmadığı bir mekanda, ortamda söylemektir. O, o insanı karalamaktır. Buna gıybet diyoruz. Ee, gıybette yapılan, söylenen şey eğer doğru değilse yapılan şey gıybet olmaktan çıkar, iftiraya girer. Evet. Peygamberimiz de bu konuda zaten senin anlatmış olduğun o şey şayet o insanda varsa kıybet ettin, o insanda yoksa ona iftira ettin şeklinde Peygamberimizin izahatı var. Bu ilgili hadislere bakarsınız. Su yüzden korumak için ne yapmalıyız? Allah'tan korkmalıyız. suyuzan Allah yani Allah'tan Allah'a sığınmalıyız su yüzden'dan. yüzden Suizan, gerçekten. E, i̇nsanı huzursuz eden bir şey, şüpheye düşüren bir şey, insanı dostsuzluğa, e, toplum içerisinde yalnızlığa e, iten bir şey. Dolayısıyla bundan sakın ne kadar sakınırsak o kadar kar ederiz. Hem dünya hem ahiret suizan e, gerçekten insanın gururundan, kibirinden, bencilliğinden kaynaklanan bir hastalıktır ben en doğruyum, ben iyi, en iyiyim, benden gayrısı görüyorsun, hata ediyor, günah işliyor, benden gayrısı şunu yapıyor, bunu yapıyor, ben çok çok iyiyim manasında bir düşünceden kaynaklanan bir hastalıktır suizan. O yüzden uzak durmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Kalplerimizi her türlü e, zan hastalığından temizlememiz lazım. Ve bu hastalıktan uzak kalmak için de Allah'a yalvarmamız lazım. Dinlerini oyun ve eğlence edinmen ne anlama gelir? Yani insanların Allah'ın koymuş olduğu dini emirleri dinlememeleri, haramı haram saymamaları, helali helal saymamaları, haramları ve helalleri kendi heva ve heveslerince yeniden dizayn etmeleri veya din adamlarına, kendi kontrollerinde olan din adamlarına yeni haramlar, helaller koymak, bazı haramları helalleştirmek, bazı helalleri haramlaştırmak şeklinde bir şeyler yapmalarını onlardan istemek ve bu şekilde dinin e, sınırlarıyla oynamak, sınırlarını değiştirmek e, manasına gelir e, dini oyuncak haline get getirmek veya oyun ve eğlence olarak edinmek. Evet. Allah da bu tür hastalıklardan bizi korusun. Maalesef bugün maaş için, e, yaşam için, daha müreffeh bir yaşam için, e, şunu için bu için e, insanlar dinlerini oyun ve eğlence haline getiriyorlar. Ee, Birçok farzı tevil ile işte yani basit bir şey olarak göstermeye çalışıyorlar. Birçok haramları helalaştırıyorlar. Birçok helalleri haramlaştırıyorlar vesaire. Bütün bunlar dini oyuncak haline almakla ilgilidir. Allah muhafaza. Ezberlediğimiz ayetlerin ee, unutmanın unutmanın hükmü nedir? Evet. Ayetler ezberdiğimizde e, onları sürekli takip etmek, tekrar etmek ve sürekli o ayetlerin feyizinden istifade etmek her Müslümanın yapması gereken bir iştir, bir görevdir, bir ödevdir. Bu ee, bu ayetleri ezberden okuyamaz hale gelmek, daha önce ezberdeyken, bu tabii ki ağzı edilen bir şey değil. Ancak unutmak beşeri ve insani bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir insanı sonradan unutması, onun bu yapmış olduğu fiilden dolayı, ahirette özellikle cezalandırılacağı manasına gelmez. Burada herhangi bir, bununla ilgili bir delil söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek zaten kendisi, bu olay bir sünnettir. Bu olay bir, e, güzel bir eylemdir. E, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek farz-ı ayın veya fa, e, değildir. Farz-ı kifayede değildir ama e, Kur'an-ı Kerim'in kaybolma tehlikesi, var ise o zaman e, bir kısım hafızların Kur'an-ı Kerim'i çok iyi ezberlemeleri e, farz-ı ayın neticesinde e, seviyesinde bir talep olur. Evet arkadaşlar. E, son soruya cevap vereceğim ve aranızdan ayrılacağım. Aile geçimsizliği ve çözülmüyorlar hakkında bilgi verir misiniz? Eşim ile her e, kavgada bana yarın seni boşayacağım diyor. E, psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Aile geçimsizliğine karşı hangi duayı okuyabiliriz? Diyor. Evet. allah Teala bazı ayetlerde malen, eğer siz Allah'tan korkarsanız, Allah sizle, sizlerle eşleriniz arasında bir sevgi, bir muhabbet, bir aşk, bir anlayış halk edecek, yaratacaktır. Aşkı yaratacaktır, sevgiyi saygıyı yaratacaktır. Ama siz gerçek sevgiliği, yani gerçek e, varlığın e, değerini sevgisini anladığınız zaman, onun rızasına ger gereken önemi verdiğiniz zaman Allahü Teala bir nimet olarak ailenize huzur verecek. Karı koca arasına muhabbet, ülfet, anlayış, sevgi, saygı koyacaktır. İtaat edildiği, Allah'a itaat edildiği oranda Allah'ın bu nimeti insanlara gelecek ve onların Ailevi sevgisini, saygısını Muhabbetini artıracaktır Dolayısıyla Eşiyle arasında sıkıntı olan Her kardeşimiz Allah'a daha çok bağlanmalı Allah'ım nerede hata ediyorum Diyebilmeli Allah'a yalvarmalı Yakarmalı Ve bu şekilde Çözüm aramalıdır Her kavgada bana seni yarın boşayacağım diyor. Yarın boşayacağım demek gerçekten boşamak manasına gelmez. Yarın ben seni boşayacağım. Yarın geldi boşamadı bir sıkıntı yok. Yani orada herhangi bir sıkıntı yok. Ama boşarsa boş olur. O tabi tehlikeli. Ama sürekli bir insanın eşine ben seni yarın boşayacağım demesi yani arada sevgiyi, saygıyı, muhabbeti bitiren bir cümle bu. Ee, bu. Bu yanlış bir cümle, talihsiz bir cümle. Bunu kurmamak lazım. Böyle şeyler söylememek lazım. Ee, psikolojik sorunları olduğunu söylüyor, düşünüyorum diyor. Allah şifa versin olabilir. Tedavi almasında fayda var. Kendinizi de rahatlar, sizler de rahatlarsınız. Geçimsizliğe karşı okunan tılsımlı bir dua yok. Ancak ne var? İman var, ahlak var, Allah'ın emirlerine sarılmak var. Siz Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılırsanız Allah'ta karı kocanız arasında aramızda bir ülfet, muhabbet koyacaktır diyor. Bunun gayret nesili var zaten. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler bu konuda tılsım etkisine sahiptir gibi düşünmek yanlış olur. Özel bir dua var. da Bu duanın kesinlikle etkisi en kısa zamanda görmektedir ilaç gibidir şeklinde bir düşünme düşünce şekli yanlış bir düşünce şeklidir. Evet Allah hepinizden razı olsun saatimiz 12'ye geldi Allah ilminizi bol bereketli gecenizi mübarek eylesin allah Teala duyduklarımızla en güzel şekilde amel etmeyi nasip eylesin Doğrularımız Allah'tan, yanlışlarımız bizdendir. Eee Allahu Teala taksiratımızı affilesin, bize muvaffak eylesin ve ahrüdavane. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.